Ebu Bekir ve Ali dışında tüm Müslümanlar hicret edince Ebu Bekir radıyallahu an, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden hicret etmek için izin istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona acele etme belki Allah sana bir arkadaş verir dedi. Ebu Bekir radıyallahu an, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi beklemesi gerektiğini anladı ve iki debesinin akasya yapraklarıyla beslenmesi için adamlarına emir verdi.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 Fakat onun üvey kardeşleri Ebu Cehil ve Haris onu takip ettiler ve annelerinin onu görüne dek saçlarını taramamaya ve güneşin altında oturmaya yemin ettiğini haber verdiler. Ayyaş buna çok üzüldü. Fakat Ömer ona, ''Onlar seni dininden döndürmekten başka bir şey istemiyorlar. Çünkü Allah'a and olsun ki eğer bitler anneni rahatsız ederse saçını tarar, güneş onu kavurmaya başladığındaysa gölgeye sığınır.'' dedi.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 Ebu Bekir onu kapıda görür görmez önemli bir olay olduğunu anladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde Ayşe ve ablası Esma babalarının yanındaydılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah bu şehirden ayrılıp hicret etmem için izin verdi dedi. Ebu Bekir benimle mi diye sordu. Evet seninle dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonraları şöyle derdi. O güne dek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 Eve tırmanıp girerlerse, kadınların gizliliğine tecavüz ettikleri için tüm Arabistan'da kötü anılacaklarını söyledi. Bu yüzden kurbanlarının her sabah haleti olduğu üzere dışarı çıkmasını beklemeye karar verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ali radiyallahu anh onların varlığından haberdardılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zaman üstünde uyuduğu örtüyü Ali'ye verdi ve ''Benim yatağıma yat.''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 Oğlu Abdullah'ı ise arkasına bindirdi. Daha önceden planladıkları şekilde Yemen'e giden yol üzerinde ve güneyde olan Sevr dağındaki bir mağaraya doğru yöneldiler. Çünkü Mekke'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yokluğu anlaşılır anlaşılmaz tüm kuzey yollarına gözcüler ve takipçiler gönderileceğini biliyorlardı. Mekke'nin biraz dışına çıkınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devesini durdurdu ve arkasına bakarak Allah'ın yeryüzünde sen... ''Bana ve Allah'a en sevgili yersin ve halkın beni senden çıkarmasaydı senden ayrılmazdım.'' dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın köle olarak aldığı, sonradan azar ettiği çoban Amir İbni Fuheyre, süresüyle onların izlerini kapatmak için arkalarından geliyordu. Mağaraya vardıklarında Ebu Bekir, oğlunu develerle birlikte eve geri gönderdi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 Artık sesler uzaktan gelmiyordu. En azından beş veya altı adam gittikçe yaklaşıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebubeki're baktı ve hüzüne kapılma. Elbette Allah bizimle beraberdir, dedi. Tevbe suresi 40. ayet. Daha sonra şunu ekledi. Üçüncüleri Allah olan iki kişi. Artık yaklaşan ve duran ayak seslerini duyabiliyorlardı.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 Abdullah ve kardeşinin sesini bekledikleri saatte duyunca kendilerini koruyan ağa kibarca kaldırdılar ve güvercini ürkütmemeye çalışarak onları karşılamaya gittiler. Amir de onlarla birlikteydi fakat bu kez sürüsü yoktu. Amir, Ebu Bekir'in yolculuk için seçtiği develere emanet ettiği Bedevi'yi getirmişti. Bedevi henüz Müslüman olmamıştı fakat sırlarını gizleyeceğine güvenebilirlerdi. Bu adam onlara Yesri ve sadece gerçek bir çöl adamının bilebileceği yollardan götürecekti. Bedevi onları iki dağ arasındaki vadide yanında Ebu Bekir'in iki devesi ve kendi için aldığı bir deveyle birlikte bekliyordu. Ebu Bekir ihtiyaçlarına yardım etmek üzere amiri arkasına bindirecekti. Mağaradan çıktılar ve düzlüğe indiler. Esma bir çanta dolusu yiyecek getirmişti fakat ip getirmeyi unutmuştu.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 Onun için kaç para ödedin? Ebu Bekir söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, deveyi o fiyattan alıyorum, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, daha önce birçok kez ondan hediye kabul ettiği halde, bu özel bir durum olduğu için Ebu Bekir hediye etmekte ısrar etmedi. Bu durum Resul'ün hicretiydi. Allah rızası için yurdundan tüm bağlarını koparmasıydı. Bu nedenle hicret, yani yaptığı fedakarlık sadece kendisinin olmalı,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 Veda etmeden önce onlara zengin Kureyşlilere satmayı planladığı beyaz Suriye elbiseleri hediye etti. Talha ile karşılaştıktan kısa bir süre sonra kuzeye doğru yöneldiler. Sahilin biraz içinden ilerleyerek kuzey doğuya döndüler. Artık yönleri doğru Yesrib'e dönüktü. Yolculuğun belli bir zamanında peygambere vahiy geldi. Hiç şüphesiz sana Kur'an'ı farz kılan seni dönülecek yere elbette döndürecektir. Kasas suresi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 Bizi Kuba'daki Beni Amr'a götür, şehre götürme dedi. Vadinin en kalabalık yerleşim merkezi bu adla tanınırdı. O zamandan sonra bu şehir tüm Arabistan'da ve her yerde El-Medine, Medine olarak anılmaya başlandı. Günlerce önce Mekke'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kaybolduğu ve onu bulana ödül verileceği haberi vahaya ulaşmıştı. Kubalılar onun gelme vakti geciktiği için her gün bekliyorlardı.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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daha önce Hamza ve Zeyd'i de misafir eden yaşlı bir Kubalı olan Gülsüm'ün evinde kalmasına karar verdiler. Gülsüm'ün kabilesi olan Beni Amr, evsin bir koluna mensuptu. Bu yüzden iki yesripli kabilenin de misafirperverliği paylaşması için Ebu Bekir, Medine'ye biraz daha yakın olan Sum köyündeki bir hazveçli kaldı.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 Bu son sözler Selman'ın ümitlerinin gerçekleştiğini gösteriyordu. Selman o kadar heyecanlanmıştı ki bütün vücudu titriyordu. Ağaçtan düşeceğinden korktu ve aşağı indi. Yahudiye peygamberle ilgili sorular sormaya başladı. Fakat sahibi ona kızdı ve ağacı çıkıp çalışmasını emretti. Selman o akşam yanına biriktirdiği bir parça yiyecek alarak kaçtı ve kubaya gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eski ve yeni sahabeleriyle oturuyordu. Selman onun peygamber olduğundan emindi fakat yine de yaklaştı ve elindeki yiyeceği bir sadaka olarak verdiğini söyleyerek onlara uzattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına yemelerini söyledi fakat kendisi yemedi. Selman bir gün peygamberlik mührünü görmeyi ümit ediyordu fakat şimdilik peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görmek ve söylediklerini duymak yeterliydi. Medine'ye sevinç ve şükür içinde döndü. Medine'ye giriş Peygamber Vahaya 27 Eylül, Milattan sonra 622 Pazartesi günü ulaştı. Medine'lilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'ya geldiği için sabırsızlandıkları haberi geldi. Bu yüzden Peygamber Kuba'da üç gün kaldı. Ve ayrılmadan önce İslam'ın ilk camisinin temelini attı. Cuma sabahı Kuba'dan ayrıldı.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 dedi. Daha sonra bu bahçenin sahibinin kim olduğunu sordu. Avf'ın kardeşi Muaz oranın Sehil ve Süheyl adında iki yetime ait olduğunu söyledi. Çocuklar Esad'ın velayeti altındaydılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları getirmelerini istedi. Fakat çocuklar zaten oradaydılar ve hemen yanına gittiler. Peygamber onlara bahçeyi kendisine satıp satmayacaklarını ve satarlarsa ne kadar fiyat koyacaklarını sordu.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 Ebu Eyyub, kendi kabilesinden ikinci Akabe'de ilk biat eden adamdı. Ebu Eyyub, karasıyla birlikte evinin üst katına taşındı ve alt katı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bıraktı. Esatta da Kesva'yı çok yakın olan kendi bahçesine götürdü. Ahenk ve Uyuşmazlık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yeni aldığı bahçeye bir cami yapılmasını istedi. Kuba'daki gibi hemen yapıma başladılar.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 Bakara Suresi 109. Ayet Yahudiler, peygamberin gelişini ruhi ve manevi aydınlanma için değil, Yesrib'de daha önce sahip oldukları üstünlüğü tekrar ele geçirmek için sabırsızlıkla bekliyorlardı. Fakat onların ümitlerinin tersine gelen peygamber, İshak'ın değil, İsmail'in soyundandı. Bir Allah'a inanan bu peygamberin başarıları ilahi kaynaktan destek gördüğünü gösterecek şekilde çoğalıyordu.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 Hazretçiler de kendi şiirlerini alkışladılar. Daha sonra bu iki taraf da birbirine bağırmaya, hakaret etmeye başladı. Sonunda ''Silahlanın, silahlanın'' sesleri yükseldi. Kayalıklara gidip tekrar savaşmak için yola çıktılar. Bu haberler peygambere ulaştığında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün muhacirleri topladı ve aceleyle çatışma yerine gitti. ''Ey Müslümanlar'' dedi ve sonra iki kez ''Allah, Allah''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 Çünkü Ensar'dan birini diğerine tercih edip kendisine kardeş seçmek çok zor bir işti. Bu yüzden Ali radıyallahu anh'ın elini tuttu ve ''Bu benim kardeşimdir.'' dedi. Hamza ile de Zeyd'i kardeş yaptı. İslam'ın en büyük düşmanlarından ikisi, babaları tarafından biri hazreçli, biri evsli, anne tarafındansa kuzen olan ve kabilelerinde büyük nüfusa sahip olan iki adamdı. Evsli Ebu Amir'e, Tüy bir evlise giydiği ve ara sıra inzivaya çekildiği için bazen rahip derlerdi. Ebu Amir, İbrahim'in dinine bağlı olduğunu söylerdi. Bu şekilde yesripliler arasında prestij ve dini otorite kazanmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Ebu Amir ona gitmiş ve yeni dinle ilgili sorular sormuştu. Peygamber ona bu vahyin, İbrahim'in dininin devamı olduğunu anlatan bir ayette cevap verdi. Ebu Amir,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 Yalancının üzerine döndürsün. Ebu Amir daha sonra otoritesinin gittikçe azaldığını fark etti. Oğlu Hanzeri'nin de Müslüman olup Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bağlanmasıyla prestiji daha da azaldı. Bundan kısa bir süre sonra zaten çok az olan 10 kişi adamlarını toplayıp Mekke'ye gitti. Bu onun kendi kendine uyguladığı sürgünün başlangıcıydı.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 O sırada uyguladığı politika karşı çıkmamakta fakat bazen buna rağmen duygularını ele veriyordu. Hazrecin ileri gelenlerinden biri olan Saad İbni Muaz'ın hastalanması üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitmişti. Vadideki bütün zengin adamlar evlerini kale şeklinde yaparlardı.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 Belki de Esad'ın cenaze töreninde Selman'la peygamber ikinci defa karşılaştılar. Çünkü sonraki yıllarda Selman bu olayı şöyle anlatıyor. Allah'ın Resulü Baki el-Garkat'tayken yanına gittim. Orada bir arkadaşının tabutu başındaydı. Selman, peygamberin oraya geleceğini biliyordu. Bu yüzden zamanında oraya ulaşabilmek için işini bıraktı ve peygamberi ensar ve muhacirlerden bir grupla oturur buldu. Onu selamladım, dedi Selman.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 Abdullah ibn Zeyd'den sesi çok güzel olan Bilal'e rüyasında duyduğu sözlerin aynısını öğretmesini istedi. Camiye yakın en yüksek evlerden biri Necar kabilesinden bir kadına aitti. Bilal oraya her gün şafaktan önce gelir ve şafağın ilk ışıklarını beklerdi. Doğuda ilk solgun ışığı gördüğünde ellerini yukarı kaldırır ve şöyle dua ederdi. Allah'ım! ''Sana hamd ediyorum ve Kureyş'in Müslüman olması için senden onlara yardım etmeni istiyorum.'' Daha sonra ayağa kalkar ve ezan okurdu. Yeni Yuva Camiinin bitirilmesine yakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, caminin doğu duvarına bitişik iki oda yapılması için emir verdi. Biri hanımı Sevde radyallahu anha, diğeri de nişanlısı Aişe radyallahu anha içinde. Binanın yapımı toplam yedi ay sürmüştü. Peygamber bu süre içinde Ebu Eyyub'un evinde kaldı. Sevde'nin evi bitmek üzereyken Zeyd'i, zevcesi Sevde'yi, kızları Ümmü Gülsüm ve Fatıma'yı Medine'ye getirmesi için Mekke'ye gönderdi. Ebu Bekir radıyallahu anh da oğlu Abdullah'a Ümmü Ruman, Esma ve Ayşe'yi getirmesi için haber gönderdi. Zeyd, kendi karısı Ümmü Eymen ve küçük oğulları Üsame'yi de beraberinde getirdi. Talha tüm taşınabilir mallarını elden çıkarmıştı. Bu yüzden o da Zeyd ile beraber Medine'ye geldi. Henüz yeni hicret ediyordu. Bu grubun gelişinden kısa bir süre sonra Ebu Bekir radıyallahu an kızı Esma'yı annesi Safiye ile birlikte birkaç aydan beri Medine'de olan Zübey ile evlendirdi. Ebu Bekir'in kız kardeşi Kureybe, yaşlı ve kör olan babaları Ebu Kuhafe'ye bakmak için Mekke'de kalmıştı. Kureybe'nin aksine babası henüz Müslüman olmamıştı.